Merhaba değerli dinleyenler 19 Temmuz 2018 günlerden Perşembe 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zırı teknik masada Selahattin Çolak ve hem Açık Radyo'nun canlı yayın stüdyosunda hem de sosyal medya hesabında Yeşil Bülten'in Twitter üzerinden tweetleriyle Seçil Türkkan bu haftanın Yeşil Bülten'ini bize her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir etmeye çalışacağız. Saatler 11'i gösterdi başladık ee, Bugün bir meseleyi konuşacağız ama biraz şöyle söyleyelim öncelikle. Bugün bir chat halkın katılımı toplantısı var. Keşan, Sazlıdere köyünde. O köyde yapılacak, öğleden sonra yapılacak toplantı. BOTAŞ'ın doğalgaz yük gemilerinin getireceği sıvılaştırılmış doğalgaz için Edirne'nin Sazlıdere köyüne yapılacak. İSKELE ile ilgili Şimdi İSKELE dediğime bakmayın öyle küçük bir şey Düşünmeyin 523 dönümlük kara ve deniz Arazisini kapsayan Dev bir projeden bahsediyoruz Öncelikle Saros PSRU Gemi İskelesi projede Projeyi de böyle anabiliriz Hayli geniş bir proje Tarım alanları üzerine Yapılan bir proje Sadece bu projeyle de kalmıyor Bu doğalgazı taşımak için e, pek çok boru hattı yine e, kurulacak o bölgeye e, o iskele'nin olduğu e, bölgeden e, boru hattı sistemiyle e, taşınacak içeriye doğru karadan da taşınacak e, sıvılaştırılmış doğalgaz. Şimdi malumunuz zaten Trakya'da e, termik santraller gündemi var, pek çok e, kömürlü termik santral var. Kömürlü termik santralleri konuşurken bir yandan biz tabii doğalgaz santrallerinin e, tırnak içinde söyleyelim, çevreci bir çözüm olduğu e, fikrinden hareket etmiyoruz. Çok fazla da kömür santrali var, ağırlıklı olarak onlar gündem oluyor ama e, doğalgazla geçtiğimiz e, günlerde de e, konuşmuştuk, e, Türk akım e, hattıyla ilgili kesilen ağaçlar yine Trakya'nın bu kez biraz daha üst tarafında diğer tarafında Karadeniz kıyısında e, pek çok e, ağaç kesilmişti. Hatırlıyorsanız Kıyıköy bölgesinde e, birkaç ay önce konuştuğumuz bir meseleydi. Hatta Hürriyet gazetesinde sansürlenmiş haberini konuşmuştuk. Gazeteci Banu Tuna ile o da konuk olmuştu programımıza. E, yani sansürlenen haberlerle böylesi projelerin, boru hattı projelerinin e, yarattığı tahribat tabi biraz e, gör, gör, gözlerden uzaklaştırılmaya çalışılsa bile. Şimdi Türk akım nedeniyle e, yaşanan e, katliam ortadayken e, Korkunç bir yarık açılmışken Oradaki o sık ormanların içine Kıyı çok biliyorsunuz Hassas bir ekosistem orası da Longoz ormanları var devamı e, Önemli bir kıyı şeridi Ama e, boru hattı projelerinin Böyle e, zararları var bu iskele ve boru hattının da yine benzer şekilde tarım arazileri üzerine bir kez orman değil ama tarım arazileri üzerine e, kurulacak olmasından kaynaklı da e, ciddi sıkıntılar bekliyor bölgeyi zaten Trakya e, belki açık net bir şekilde söyleyecek olursak e, bir, abartılı bir cümle kurduğumu zannetmiyorum. Trakya tümüyle tehdit altında aslında. Termik santraller bir tarafta e, bir tarafta Ergene nehrindeki kirlilik işte bir tarafta böylesi boru hattı projeleri, doğalgaz iletim hattı projeleri böyle bir de bu iskele meselesi var. Bunları konuşacağız. Konuğumuzu ben e, tanıtayım ve yayına alayım. E, bu hafta da yine geçen hafta olduğu gibi e, telefon yoluyla ben de bağlanıyorum. Ee, avukat Bülent Kaçar da e, yine telefon yoluyla yayınımıza bağlanacak. Hoş geldiniz Bülent Kaçar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ergene platformu ve Silah platformunun üyesi e, Bülent Kaçar değerli dinleyenler ve bu proje ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir bilgilendirme de yaptı bölgede. Ben yanlış tarih takip etmediysem kendisi projenin detaylarını hayli iyi biliyor. O yüzden belki öncelikle ondan dinlemek lazım. Bülent Kaçar bir bize anlatır mısınız bu Saros FSRU gemi iskelesi projesi nedir? Bu bir iskele projesi değil. Bu bir liman. Hı hı. Ve dev kargo gemilerinin Saros Körfezi'nde büyük bir faaliyet, 12 ay süreli faaliyet yaratıcı. Ardından da e, bu boru hatlarıyla sadece doğalgaz değil beyaz ürün diye adlandırılan petrol ürünlerinin yani benzin, motorun ve gaz yağının da karaya çıkartılacağı aslında entegre bir tesis. E, dolayısıyla bir kere en başta entegre bir çet süreci e, bakanlıkça, şirketçe yürütülmediği için daha baştan çet başvuru dosyası usul ve yasaya aykırı, çet yönetmeliğine aykırı. Doğa haklarına, Saros Gölbesine ve trakkenin özel ekolojik değerlerine aykırı bu başvuru dosyası uygun bulunarak bence zaten görevi kötüye kullanma suçu işlenmiş oluyor. Son derece eksik, yetersiz, hatalı mevzuata da e, örneğin bilime de aykırı bir çet başvuru dosyası var. Endemik tür yok diyor, oysa orada daha 1992 yılında Ege Üniversitesi'nce test edilmiş. Nesli dünyada tehdit altında olan endemik bitki var. Bu bile tek başına bu projenin ne kadar özensiz başladığını, ne kadar mevzuata bilime aykırı başladığını göstergesidir. Şimdi elde bir çet çet başvurusu var, çet başlamış bir çet süreci var. Hatta bugün de halkın bir katılımı toplantısı yapılacak değil mi? Çet halkın katılımı toplantısı yapılacak. Öncelikle bu Çet dosyası üzerinden gidersek siz mesela bir endemik tür örneği verdiniz. Tarım arazileri orada bildiğim kadarıyla hayli zengin kıymetli tarım arazileri var ee, bir yandan. Nasıl problemler var başkaca Çet raporunda bilen Kaçar? Şimdi Çet raporu e, bakın zaten entegre Çet süreci işletilmemesi ee, i̇çindeki bilgilerin e, tespitlerin yanlış olması, doğru olmaması ki bu. Edirne ilçe çevre durum raporuyla zaten çelişiyor. Hı. Biz bunları tek tek inceledik. En nedir önemlisi raporu. Yani Efendim? belki bilmeyenler için bir e, e, açıklamakta da fayda var. Entegre çadır süreci nedir acaba? Şöyle, şimdi bu bir iskele projesi diyorlar ya. Adını Hı -hı. öyle koymuşlar. Evet. A, değil. Çünkü orada bir liman yapılacak Limandan karaya doğru 17 kilometre uzanan Bir boru hattını yapılır evet. Dolayısıyla orada Hem liman hem boru hattı yapımı var Ama ikisine dair bir çet süreci yok Sadece limana dair Özür dilerim İtkele diye hafifleştirilen Bir inşaata dair Çet süreci var Oysa her ikisinin Çevreye e, zararlarını gözeten bir çetçineci yurtulmak zorunda. Evet. Zaten Anladım, temel noktalardan biri de bu sanıyorum. Ee, evet. Temel itirazlar da buradan şekillenecek anladığım kadarıyla. Ha bir de şeyi söyleyeyim Utku Bey. Buyurun. Şimdi bakın. Türk-Trakya'nın 100 binlik bölge planı ve 25 binlik il çevre düzenli planında o bölge enerji e, depolama alanı değil. Zaten bu, bu çerçevede ee, kendi iktidar 2009 yılında açıkladığı bölge ve il planına da aykırı davranıyor. Yani bu plana aykırılıklar ne, ne, ne boyutta yani ne şekilde bahsettiğiniz aykırılıklar? Çünkü bölge planında ve il planında o projenin yapılacağı alan enerji depolama alanı değil. Saros Körsezi... Enerji depolama olacak. Ee, özel Çevre Koruma Bölgesi'dir. Saros Körfezi Kültür Turizm Gelişim Bölgesi'dir. 2006 ve 2010 yılında yine bu siyasi iktidar ilan etmiştir bunları. Bunlara da aykırı bir projedir. Çünkü bu bölgeyi Kültür Turizm Bölgesi ilan et. Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan et. Sonra gel denize 83 bin metreküp kimyasal dolgulu bir liman yap. Ee, borular geçir. Orman ve tarım alanlarından 17 kilometre boru hatları döşe, yani ekolojik kırım ve yıkım yarata yarata bir proje yapılmaz. Bu proje ne zaman ortaya çıktı Bülent Kaçar? 2 Temmuz'da Çevre Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde ÇED başvuru dosyasını e, uygun bulduğunu açıkladı ve orada Trakya kamuoyu haberdar oldu. Yani hiç beklenen, konuşulan, haberdar olunan bir mesele değildi değil mi? Değildi. E, bu de, demin dediğim gibi Saros Körfezi açısından e, büyük bir yıkım, büyük bir katliam Ali Ağabey İzmit Körfezi'ne dönüşme durumu doğuracak bir konu. E, bu çoğu tabii çok e, bir taraftan ağır da bir e, mesele o halde. Yani Ali Ağa'daki durumu, Ali Ağa'daki yaşanan sorunları yıllardır konuşup duruyor Türkiye. Bu bölgede şimdi iki köy etkilenecek öncelikle değil mi? Yani bu chat halkın katılımı toplantısı itibariyle de düşündüğümüzde etkilenen köyler sadece konuşuluyor. Ama bundan öte bundan büyük bir etki olacak diyorsunuz siz anladığım kadarıyla. Yani şu an Saroz, Saroz Körfezi'nin tamamı etkilenecek Projede Gökçetepe ile Sazdere köylerinin tam ortasına yapılacağı söyleniyor ama 17 kilometrelik ağaç ve tarım katliamı ve dediğim gibi Saras Körfezi'ndeki o 100 bin tonluk dev kargo doğal göz gemilerinin yarattığı faaliyet onların sızıntıları, atıkları dalgaları o Sığ Körfez'deki deniz çayırların da balık üreme alanlarını da sahilleri de e, çok kötü etkileyecek. Yani Gelibolu'dan Enez'e kadar bütün Saros Körfezi Bütün Ege Denizi etkilenecek Evet şimdi bir de Bir taraftan düşündüğümüzde e, Trakya bölgesi pek çok farklı Meseleyle uğraşıyor Yani nükleer santral gündemi var Bir başka tarafta Termik santraller zaten malum Ergenedeki kirlilik Yıllardır bir türlü çözüm bulunamadı Yani saymakla bitmeyecek Bu dertlere karşı tabii Trakya'nın bir e, mücadele kültürü de var. E, ne diyor insanlar o bölgede? Yani çevre, ekoloji, yaşam mücadelesi veren Trakyalıların bu projeye dair görüşlerine siz biliyorum onlarla bir toplantı yaptınız e, ve oradaki durumu da biliyorsunuz. Belki bize aktarırsınız da. Keşan'da iki gün önce yöre halkı ve yöre halkının kurum temsilcileriyle yaptığımız toplantıda yöre halkı bu konuda Saroz bizimdir diyor. Saroz'u, Saros Körfezi'ni bu yıkıma e, terk etmeyeceklerini açıkça kararlılıkla bildirdiler ve bir komisyon oluşturdular. Bugünkü chat halkın katılımı toplantısı ve sonraki süreci e, izlemek ve e, gerekenler gereken müdahaleleri yapmak adına. Çünkü e, bu proje hukuksuzlukla başlamıştır. E, savcılık şikayeti dair birçok yol düşünülüyor. Çünkü daha <gülüyor> 2 Temmuz Çet başvuru dosyası yayınlanmadan, uygun bulunmadan sahada sondajlar, betonlamalar, deniz içinde kazık çakmalar ee, bırakın çet sürecinin tamamlanmasını. Çet süreci başlamadan yapıldığı için proje büyük bir hukuksuzluk ve e, suçla başlamıştır. Şu anda başladığı proje? Yani bakın deniz içinde kazık çaktığını söylüyor dalgıç arkadaşlarımız. E, tam kıyıya çıkış noktasında beton direkler, sondajlar yapılıyor. Yani e, bugün biz biliyoruz Kırk'ta açtığımız davada MTA'ya karşı açtığımız davada Edine İdare Mahkemesi dedi ki her bir sondaj açık işletmedir ve chat sürecine tabidir. Yani etüt projeleri dahi çet sürecine tabidir. Dolayısıyla ben etüt yapıyorum, araştırıyorum deyip orada istediğin yeri kazıp, betonlayıp dolgulayamazsın ya da kazık çakamazsın. Yani dolayısıyla şu an e, sürecin tamamına hakimdir Trakey platformu, Keşan Kent Konseyi ve bağlı sivil toplum kuruluşları, Keşan halkı, Saroz halkı. Dolayısıyla sıkı sıkıya takip ve sıkı bir mücadele var. Biraz o bölgeyi de bize anlatabilir misiniz? Yani orada yerleşim çok yani yakın bölgede yerleşim yok galiba, değil mi? Bu iki köy dışında. E, o bölgede çünkü. E, koru dağlarının etekleri ve e, kuzey pardon güney ormanlarımız orası. Trakya'nın güney ormanları orada ve bizim diğer bir mücevher bölgemiz orası. Tazdere civarlarında ev yapmak yasak ama liman yapmak demek ki serbestmiş. Yani <gülüyor> bir taraftan gerçekten artık Türkiye'de olan bitene bir şey demek de zor çünkü siz söylediniz. Yapılmaya başlamış sondaz, son, sondaj direk dikme gibi işler var. Ama bir yandan daha başlangıç sürecinde bir chat süreci var. Çivi bile çakılmaması lazım bir çevresel etki değerlendirme süreci en azından tamamlanmadan. Hani hukuki olarak bu bir tarafı. İkincisi orası sizin de dediğiniz gibi bir geniş bir koy Ege'ye e, e, e, e, kıyısı olan Trakya'nın Ege'ye kıyısı olan tarafından ve Ali Ağa gibi e, olabilecek boyuttaki bir proje e, sizin de belirttiğiniz gibi büyük sıkıntılara da neden olacaktır bir başka tarafta Çünkü, sanıyorum. Bakın Kutku Bey, Buyur, Keşan, buyrun, Gelib dinliyorum. Gelibolu Karayolu ile Keşan-Sazzer arasındaki orman yolu arasında kalan bölgede e, tamamen Hakim Meşşer'e Kızılçam plantasyonları. Yani çok ciddi bir orman varlığı var. E, çok ciddi bir ekoloji var orada. Söyledim Bir sürü endemik bitki var. E, ciddi bir tarım faaliyeti var. İnsanların orada yazdıkları var. Köyler var. Bakın e, yanlış söylemiyorsam Salıdere'ye 3.4 e, Gökçetepe'ye 3.7 kilometre mesafede. Yani biz biliyoruz ki oradaki bir faaliyet e, oraya atık yapmaması yeni kazasının kış koşullarında yaşanmaması mümkün değil. Bugün şarkı açıklarında bile yeni kazaları yaşanıyor. Yani öyle özensiz hızlı bir proje ki e, çevresel etki değerlendirmesinin çeyesi yok bence. Yani o da bir göstermelik süreç olarak mı devam ediyor diyorsunuz? Ama bunu biz anlıyorum. bunu hukuk uygun hale getirmeye kararlıyız. Bakın bugün yüzlerce belki binlerce Trakyalı Saros e, tatilcisi yazlıkçısı Saroz orada itirazlarını yazılı sözlü o bakanlığa, o şirkete haykıracak, dilekçelerini verecek, tutanaklarını tutturacak ve hukuka uygun bir chat sürecinin nasıl işletileceğini, nasıl işletilmesi gerektiğini, çevremizi korumakla yükümlü olduğunu düşündüğümüz ama birçok da dava açıp itiraz etmek zorunda kaldığımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve o şirkete o da biliyorsunuz Botaşta da aslında bir kamu şirketi onlara gösterecek diye düşünüyoruz. Evet e, tabi bu da bir kamu şirketi olması sebebiyle de chat süreci biraz daha e, belki zorlu da geçecek olabilir değil mi? Valla e, bizim için fark etmiyor. İnsanlardaki e, kararlılığı ben iki gün önce gördüm. O insanlar orada yaşam alanlarını. Ee, bu projeye veya benzeri hiçbir projeye terk etmemeye kararlı çünkü Saroz'da yaşam bir başka Saros çok önemli bir körfez hepimiz için Trakyalılar için çok özel e, değeri olan anılarımız olan e, çocukluklarımız orada. dolayısıyla terk edil terk edilmeyeceğini düşünüyorum ben e, Saroz'un. şimdi bu proje alanı ile ilgili benim bir de bir sorum daha olacak deniz alanı da hayli geniş değil mi projenin? Denize yayılmış alanında. Tabii. Çünkü içine, ya, niye bu o kadar geniş? geniş. E çünkü e, dolgu platformu yapacaklar, liman yapacaklar. Bakın projede 270 metre iskele diyor. Yani 270 metre iskele olmaz. Liman olur bence. Hem de 83 bin metreküp dolgu yaptığına göre o bir iskele diye adlandırılamaz. Ancak kamuoyuna yönelik bir algı operasyonudur iskele adının verilmesi. Evet, o, Yani iskele alanı dışında da Çok geniş bir alan var proje alanında, Deniz içerisinde Denizin içinde de dışında da Dediğim gibi entegre bir durum var Boru hatta, e Daha da genişleyebilir gibi duruyor O iskele denen şey Sanki gelecekte ya da bir vadede Daha da genişleyecek Daha da geniş bir alanı kaplayacakmış gibi bir izlenim yaratıyor Bu e, bizim de sosyal medyadan paylaştığımız Bir proje alanı e, görseli var O görsele evet. baktığımızda e, Çünkü Bakım ilçeleri yapacak Atık üniteleri yapacak. Yani işte bir takım binalar yapacak ki biz de şunu söyleyeyim size. Biz biliyoruz ki demin o lafı boşuna söylemedim. Yatırım yatırımı çekecek. Yani bu proje gerçekleşirse bir bakmışsınız tersane kurulacak. Bir bakmışsınız gemi söküm faaliyetleri başlamış. Bir bakmışsınız rafineri kurulacak. Yani o proje birçok yatırımın birçok kirletici Tehditin o bölgeye taşınması için yeter sebep olacak. Bu yüzden de karşı çıkıyoruz. İçeriye doğru uzanacak boru hatlarının istikameti belli mi? Peki ona dair bir evet, detay var? Evet, başvuru dosyasında var. Demin dediğim dedimdir, tarım alanlarını, ormanlık alanları ...kıra kıra, yıka yıka 17 kilometre sonra yanı yakındaki yakınındaki Botash ana, -Ana doğal gaz hattına bağlanacak. O konuda e, hiçbir şey yok. Boru hattıyla demin, demin size söylediğim gibi boru hattıyla ilgili bir çet değerlendirme süreci zaten yürütmüyor Botaş ve bakanlık. O sanki yokmuş gibi yani havadan gidecek bir şeymiş gibi e, düşünüyor zannediyorum. Çünkü o konuya girmiyor hiç. Sadece işkele üzerinden yürütüyorlar. Bu da büyük bir hukuksuzluk, hukuka, e, doğaya, bilime aykırılık. Ben de buraya bir not düşeyim Bülent Kaçar izninizle. 2014 yılında yapılan bir değişiklikle ormanlık alanlar, petrol, boru hatları, enerji santralleri, petrol ve doğalgaz aramaları gibi işletmeleri e, açılmıştı bir yönetmelik değişikliğiyle. 6 Temmuz 2018'de de yine resmi gazetede yayınlanan bir son değişiklikle orman kanununun 16. maddesine e, göre verilen altyapı tesis izinleri içerisine örneğin doğalgaz, boru hattı, kuyu tesisi ve maden atığı döküm Alanı da eklendi. Yani e, bu 6 Temmuz'da yapılan düzenleme sanki böyle adeta bu Saros'taki bu e, boru hattı sebebiyle ormanlık arabanların e, katledileceği e, durumuna göre yapılmış gibi de duruyor. Tabii öncesinde bir de Türk Akım için yukarıda Kıyıköy'de ciddi büyük bir katliam olmuştu. Onu da hatırlamak lazım. Yani bu boru hatları çet süreçlerinden sanıyorum uzak tutuluyor, muaf tutuluyor biraz. Yani o fark etmez eğer bu ülkede çevre kanunu ve çevre yönetmeliği varsa orman kanunu ve anayasada ormanların korunması doğal ve sağlıklı bir dengeli, dengeli hayatta yaşama hakkı varsa getirilen bize göre hukuksuz düzenlemelerin bir kıymet harbiyesi yok. Halk kendi yaşamını savunmak için hukuku da meşru direnme hakkını da kullanır. Çünkü Türk Ceza Kanunu 25. Madde öyle diyor. Ee, peki bakalım önümüzdeki süreç nasıl devam edecek? Saros Körfezi'de sizin belirttiğiniz gibi bir İzmir'deki o ala bölgesine dönüşme riskiyle karşı karşıya şu an. Bugün bir chat katılımı toplantısı var. Biz de ondan öncesinde sizinle konuşmuş bilgi almış olduk. Çok teşekkür ederiz Bülent Kaçar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Kolaylıklar size de. İyi dilerim. Değerli dinleyenler, Ergene platformu ve aynı zamanda Trakya platformunun da e, üyesi olan avukat Bülent Kaçar'ı dinledik. E, bir proje, projenin e, resmiyetteki adı yani başlayan chat sürecindeki adı Saros FSRU gemi iskelesi projesi. Bülent Kaçar'ın ilk itirazı bunu oldu zaten. Dinledik beraberce bu iskele falan diye küçültmeye çalışmayın. Bu bayağı bildiğiniz bir liman. Limanın da ötesinde boru hatlarıyla birlikte kıymetli tarım arazilerini, ormanları e, yok ederek geçip gidecek, botajın e, merkezine doğru e, devam edecek boru hattı projelerini de kapsıyor. Onun dışında e, döküm alanlarından tutun da atık depolama alanlarına kadar öyle geniş bir proje ki aslında yani iskele demek gerçekten e, haksızlık proje. E, 523 dönümü kapsıyor. 270 metre uzunluğunda iskele ve iskele uç kısmında da oluşturulacak e, dolfenlerle iskelenin e, bir gemi e, yük yolcu yani geniş bir e, alan olarak diyelim e, tanımlandığın gemilerin büyük ve doğal gaz taşıyan gemilerin yaşayabileceği bir alan onun ötesinde de bu projenin e, toplam alanında hayli geniş olduğunu söylemek lazım Taros Ali Ağa'ya dönüşmesin, İzmir Ali Ağa'ya dönüşmesin istiyor Trakyalılar da e, bunu bunu sağlamak için de her türlü mücadeleyi vereceğiz, vermek için hazırlıklıyız dedi avukat Bülent Kaçar. Bugünlük Yeşil Bulut'a noktalayacağız, sonuna geldik e, programımızın. E, Saros Körfezi'ni konuştuk bugün. Saros Körfezi e, önemli bir alan, önemli bir ekosistem e, Türkiye doğası için ve şimdi karşısında e, ciddi bir tehdit var gibi duruyor. Bakalım neler olacak? Gelişmeleri biz yine takip ediyor olacağız ve muhakkak önümüzdeki haftalarda da sizlere aktaracağız. Perşembe günü görüşmek dileğiyle diyelim tekrar. E, kapatmadan da e, destekçimiz Salha Ali Arsa teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz.